salı ala tabibi kulubina muhammed salı ala şefii muhammed güzeller güzeli güzel mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel kuranın ilim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 Allah ölçü olarak, bir terazi olarak göndermişti. Hani biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz ya her gün namazda okurken, Fatiha suresini. Hani diyoruz ya, اِهْدِنَا سِرَادَ الْمُسْتَق۪يمِ Allah'ım bizi sırat-ı müstakîm Bizim müfessirlerimiz bazen bu sırat-ı sevgililer sevgilisi efendimizin sünneti olduğunu söylemişler. Öyleyse bakıyoruz alemlerin sultanına. Sene başına 500 fidan dikermiş.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 boyutu sünneti hacır süresinden buyurdu üzere ne verirse onu alın. Neyi vermezse, meydan sakındırırsa ondan da sakınındı. Çünkü Allah bunu ölçü olarak göndermişti. Evlet sahibi olan anne ve babalara Allah Hazreti Muhammed'i örnek olarak sunuyordu. Evlat olanlara Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah örnek olarak sunuyordu. İş verene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 bütün vücudu tir tir titrer yüreği sızlardı her an bizden Rabbimizin lütfüyle haberdar olan sevgili ve alemu enne fikum Resulullah ayetince aramızda olduğuna iman etmiş olduğumuz sevgili aşıklarına cemaatini sunan sevgili aleyhissalatu vesselam geliverdi hani Abbas radıyallahu anh'a rivayet ettiği, hani Adem'e Allah bütün eşyaların isimlerini öğretmişti de bana bütün ümmetimin isimlerini öğretti diyen sevgili. Geli verdi. Ey sevgili neyim var? Benzin sararmış gözlerin yaşlı. Gönlü bir dert var galiba. Neyim var Sevan diye verdi alemlerin sultanı. Seban gözündeki yaşları silince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 buyuruyordu <gülüyor> Kul imkan Allah. Fettebiyarni Allah. Sevgili sevmek, Allah'ın sevgilisi olmak, sevgilinin hayatını hayata geçirmekle mümkündü. Ölçü belliydi. Huzur arayanlara, Allah'ı arayanlara, aşka ermek isteyenlere Allah sevgilisini örnek sunuyordu. Allah'ım seni seviyorum ya Rabbi.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 işte alemlerin sultanı, işte zamanın insanı. Anlatıyordu Resulullah, ben Kevser havuzunun başında olacağım. Ümmetimi sulayacağım Kevser havuzundan. Ama bir bakacağım ki, birileri havuzun başına gelmeye çalışıyor da, Allah onlara müsaade etmiyor. Ya Rabbi, bunlar benim ümmetimdir.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 ve alimlerin büyük bilip hürmet ettiği, onun dinleyeme uğraştığı şeyleri aynı olduğu şekilde kabul eder. Tarık bin Şihab anlatıyor. Yahudiler Hazreti Ömer radiyallahu gelip şöyle dediler. Size bir ayet indirdi, siz okuyorsunuz. Şayet o ayet bize inseydi, o günü bayram ilan eder, her yıl kutlardık dediler. Hazreti Ömer radiyallahu an diyor ki, ben onun indiği anı ve yeri indiği sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu noktayı biliyorum. Arafe günü inmişti. O zaman ben de Arafat'taydım ve bir cuma günüydü. Kast dedikleri ayet Maide suresinin üçüncü ayetiydi. Ayet şuydu. Size bugün dininizi tamamladık. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İntina edenler hariç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 Şimdi ben kısaca burada ayetleri ve hadislerden bir bölüm sundum. Aslında birçok şey var. Burada gerçekten böyle kapı kapı dolaşıp insanları böyle sual üzerine sualler soranlar var. Hani bizim olduğumuz yerde de misyonerlik faaliyetleri adı altında bir şeyler yapanlar oluyor. Biz bu faaliyetler karşısında bu faaliyetlerin açılmasına neden olan sözde diyalog masalı adı altında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 Biz Necip dediği gibi Kurtarıcım, rehberim Sevgilim, dostum Aşıkım, her şeyim efendim Seni tanımayan ölçü Dünya olsa teperim diyoruz Şimdi Resulullah'ı sevdiğini söyleyenler Diyalog bahanesi adı altında Nasıl da neler neler yapıyorlar Bunları başka zamanlarda paylaşacağız Tabi ki Biz kendimiz safımızı belirleyelim Safımız alemlerin sultanının safı olacak Tabi ki Biliyorsunuz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 Adım adım yürüyebilmeniz duasıyla. Rabbim sizlere ve bizlere rahmet yolu, aşk yolu İslam'dan ayırmasın efendim. Rabbime emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.